Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Tarihle meşgul olurken biz tarihi şu dönem, bu dönem, şu asır, bu asır diye bölüyoruz. Milattan önce, milattan sonra diyoruz. İşte İstanbul'un fethinden önce, İstanbul'un fethinden sonra diyoruz. Bir şeye dikkat edersek görürüz ki Allahu Teala ise milattan önce, milattan sonra, şu peygamberden önce, şu olaydan sonra demiyor da şu ümmet bu ümmet diyor. Ümmetler üzerinden Allahu Teala tasnif ediyor. Mesela milattan sonra değil de Muhammed aleyhisselam'ın peygamberliğinden sonrası bir takvim çeşidi olarak karşımıza çıkarılıyor. Allahu Teala'nın nazarında demek ki tarihimiz tasnif edildiğinde ümmetler bazında bir tasnif yapılıyor. Biz de bunu esas aldığımızda Şüphesiz çok farklı sonuçlara çıkmayacağız. Ama allah Teala'nın bu ümmeti farklı görmesi, Musa aleyhisselamın ümmetini farklı görmesi, Nuh aleyhisselamın zamanındaki ümmeti farklı görmesi ne anlama geliyor? Bunu izah edeceğiz. Mesela Nuh aleyhisselamı hep gemiyle hatırlıyoruz kavminin inadı ile hatırlıyoruz. Mesela Lut aleyhisselamı, kavminin rezilliği ile hatırlıyoruz. Mesela İbrahim aleyhisselamı, Nemrut ve ateşle hatırlıyoruz. Mesela Adem aleyhisselamı, çocukları ile ilgili olaylarla hatırlıyoruz. Bunun gibi Kur'an-ı Kerim'in farklı kavimlere, farklı ümmetlere işaretlerini ele aldığımızda görülüyor ki ya da görmemiz gerekir ki Allahu Teala aynı iman davasını aynı cennet cehennem hedeflerini yani bütün kullarına aynı imanla aynı cennete girmeyi veya aynı cehennemden kurtulmayı Hedef olarak koyduğunu Allah Teala'nın görüyoruz. Ancak bakıyoruz ki Nuh aleyhisselamın kavminde bir iç ayrıntı olarak başka bir şey devreye girmiş. İbrahim aleyhisselamın zamanında başka bir şey devreye girmiş. Adem Aleyhisselam'ın zamanındaki gündem biraz farklıymış. İman aynı, cennet aynı, insan aynı, melekler aynı, Allah'ın kitabı aynı kitap ama öne çıkan gündem farklılıkları var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi şerifini anlamak için bu girişi yapma ihtiyacı hissettim. Buyuruyor ki, her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi de maldır. Çok önemli bir noktayı anlamak için bu girişi yapıyoruz. Her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi de maldır. Bu demek ki, Nuh aleyhisselam zamanında ortaya çıkan putçuluk, İbrahim aleyhisselam zamanında sivrilmiş bulunan siyasi ağırlık, Musa aleyhisselam zamanında ortaya çıkmış olan kabile kültürü gibi farklı noktalar bu ümmette de var olacaktır. Ancak bu ümmetin, bir noktada sivrileceğini haber veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Buna biz kıyamete doğru insan oğlunun mal hakimiyeti çok olacağı için apartmanlar 50 kat 70 kat yapılacağı için sokak başı bir banka açılacağı için para kağıt üzerinden tedavülü olan bir nesne haline geleceği için eskisi gibi altın veriyorsun gümüş alıyorsun olmadığı için para çok güçlü, çok kullanılır bir Maliye Bakanlığı'ndan, bir Hazine Müsteşarlığı'ndan, bir Merkez Bankası'ndan, bir bilmem ne kurulundan, piyasa kurulundan vesaireden, idare edildiği zaman ancak hükmedilebilecek bir para bolluğu, dünyada bulunacağını sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiğinden, bu bilginin altında böyle bir şey olduğundan da olabilir. Hayır, benim ümmetim, her şeyde muvaffak olacak. Benim ümmetim cihadı, haccı, namazı, Kur'an hafızlığını vesaireyi diğer ümmetlerden çok farklı olarak becerecek. Ancak en riskli alanı, en çok ayak kayma ihtimali olan alanı da malla ilgili konular olacak da demiş olabilir sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ama Tirmizi'nin rivayet ettiği bu hadisi şerifte mesaj çok açık. Her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi de maldır. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğu gün başlamıştır. Bu ümmetin son insanının ruhu teslim edilip kıyamet alarmı verildiği güne kadar da devam edecektir. Nedir o devam edecek olan şey? Bu ümmetin ayağının altındaki karpuz kabuğu maldır. Yani ayak kayma, dil sürçme, göz kaydırma alanı maldır. Bu ümmet pek çok alanda imtihan kazanabilir, kazanacak, kazanmıştır da nitekim ama mal toplum olarak ve fertler olarak en büyük imtihan alanıdır. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamber olduğu gün böyleydi. Mal imtihanı devreye girmiş, yiyecek bir şey bulamayanlar Müslüman olmuşlardı. Mal sorundu. Medine'ye gidildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cübbesi boğazını sıkıştıracak şekilde hak ver bize mal ver diye bağıran insanlar gördü sallallahu aleyhi ve sellem. Mal ümmetin fitnesiydi. Bahreyn'den gelecek olan kafilenin getireceği mallardan dolayı sallallahu aleyhi ve sellemin önü kuşatıldı. Ha siz yeni gelecek mal merahındasınız değil mi? Diyecek zorunda, o zorunlulukta bıraktılar sallallahu aleyhi ve sellem'i. Çünkü bu ümmetin imtihanı mal imtihanıdır. Bu ümmet evet zinaya da düşer. Bu ümmetin içinde kumar oynayan da olur. Hırsızlık yapan da olur. Filan filan filan günahları işleyen de olur. Genel karakter olarak ümmetin derdi mal derdidir tıpkı genel karakter olarak Lut aleyhisselamın kavminin derdi filan fuhuş çeşidi olduğu gibi, tıpkı İbrahim aleyhisselamın ümmetinin derdinin siyasi otoritenin sarsılmasına karşı bir kıyam olduğu gibi, tıpkı Musa aleyhisselamın kavminin, yani Beni İsrail'in şahsiyetsiz tiniyeti düşük insanlardan oluşmasının Musa Aleyhisselam'ı bunalttığı gibi. Onlarda da mal sorunu yok değildi. Ama bir numaralı temel sorun mal değildi. Bir numaralı en sivri konu filanca konuydu. Bu ümmette sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in gününden itibaren mal bir numaralı Konudur Çünkü mal esasen hayatın temel dinamiklerinden biri olduğu için bu ümmette hayatın tamamına hükmetmek için gelmiş bir ümmet olduğundan mala hükmetmesi lazım ki cihad edebilmiş olsun ki cami yapabilmiş olsun ki nesil yetiştirebilmiş olsun mala hükmettiğin zaman da civayı avucunda tutuyorsun demektir bu ümmetin imtihanı mal üzerindendir demek, hep mal çalacak, hep yolsuzluk yapılacak, hep hırsızlıklar olacak vesaire. hep pahalı hayat yaşanacak demek değil, kendi imtihanını, civasını avucunda tutacak, dünyayı avucuna sığdıracak kadar ağır bir sorumluluk taşıyor bu ümmet demektir. Bu sorumluluk, beraberinde yanılmalar, Kıl payı da olsa hatalar beraberinde getireceği için innelikküllü ümmetin fitneun o fitnetü ümmeti, elmau buyurmuştur Sallallahu Aleyhi ve sellem efendimiz. Her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi de maldır. Yani maldan kaçın Haşa böyle değil. Yani mal size haramdır, Haşa böyle değil. Sizin yoğunluklu çalışmanız mal ekseninde olacak. Dikkat edin buyurmak için bunu söylüyor. Çünkü fitne risk demektir. Risk yasak demek değildir. Herkes can riski taşıyor. Çünkü can damar kesilince kayboluyor. Nefessiz kalınca kayboluyor. Zehir yiyince kayboluyor. Eceli gelince kayboluyor. Dolayısıyla can olduğu gibi risktir ama varlığın da candır senin. Dolayısıyla bu ümmetin fitnesi mal üzerindedir demek. Bu ümmet mala hükmetmesi gereken malı Allah'a secde ettirmesi gereken bir ümmet olduğu için büyük risk taşıyor. Tıpkı nefesiyle, damarıyla, yemesi içmesiyle, canını ayakta tutmak zorunda olan bir insanın can riski taşıdığı gibi. Can riski herkeste var. Daha çok kömür ocağında çalışan da daha fazla var. Zehirli bir alanda çalışan da daha fazla var. Ağır hastaları ameliyat eden, mikrobik hastalıklara müdahale eden doktorda daha fazla var. Neden? Daha riskli alana kayıyor. Biraz daha yoğun kayı, maden ocağındaki solunum sorunuyla bir piknik alanındaki solunum sorunu aynı değil. Bu ümmet maden ocaklarına girecek. oğlunun tamamını Allah'a secde ettirmek için var olmuş bir ümmettir. Altınundan, gümüşünden, parasından, petrolünden, suyuna kadar bütün mal ve meta değeri taşıyan her şeyi Allah'a secde ettirmek için bu dünyada var bu ümmet. Dolayısıyla normal ümmetlerden daha fazla 20 seneliğine gelmiş bir peygamberin ümmetinden sadece Orta Doğu'da İsrail oğullarına hükmedip onlara namaz kılın, ibadet edin, çalmayın diyen bir peygamberden çok daha fazla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar gelecek bütün insanların Allah'a secde etmesiyle yükümlü olduğu için bütün dünyanın bir gram altununa varıncaya kadar madenine, parasına, her şeyine hükmetmesi gerekiyor ki her şey Allah'a secde etmiş olsun. Bu da risk yoğunluğu içerisinde bir ümmet demektir. Şimdi biz paranın kontrolünün zor olduğu bir dünyada paranın her şeye hükmettiği bir dünyada, annelik babalıktan daha değerli bir paranın bulunduğu bir dünyada yaşıyorsak, ümmet olarak devreye gireceğimiz alan da büyüdü, daha realite oldu, daha göze batıyor demektir. Bu sebeple biz her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi de maldır diyen sallallahu aleyhi ve sellemin mesajını bir trafik levhası gibi görüyoruz. Bu trafik levhası bize kaygan zemine geldin dikkat et frenine dikkatli bas diyen bir trafik levhası gibi. Sağa dönüşte kilometren şu suratta olsun diyen bir levha gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insan oğlunun parayla, Malla, madenle, her şeyin mala dönüştüğü, insanın bile mal ve meta gibi alınıp satılabileceği bir anlayışın yayıldığı bir zamanın ümmeti olduğumuzu haber vermek için bu ümmetin ağırlıklı imtihanı maldır, dikkat edin diye buyurmuştur. Biz bunu bir trafik levhası gibi görüyoruz, görmek zorundayız. Bu şekilde görmezsek eğer, Allah'ın önümüze Enfal suresinde örnek olarak koyduğu ashab-ı kiramın düştüğü yanlışa düşeriz ama onlar o yanlıştan kurtuldular. Biz kurtulamaz maazallah o bataklıkta kalırız. Bedir gibi kalabalığını meleklerin oluşturduğu bir ordunun elde ettiği 3-5 ganimet ki nedir? Ebu Cehil'in üstündeki zırh. Ebu Cehil'in kaması, Ebu Cehil'in devesi gibi işte nihayetinde bir çadıra toplanacak kadar bir eşya. Neticede hepsi 70 tane ölünün eşyası bunlar. Bunlara ganimet deniyor. Bu ganimetlerin taksimi üzerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanı başlarında bulunduğu halde, melekler henüz görev yerlerini terk etmediğini bildikleri halde, gözleriyle melekleri gördüler çünkü, bunu bildikleri halde o senin hakkındı, bu benim hakkımdı diye birbirine yumruk uzatma noktasına geldiler. Çünkü her ümmetin bir fitnesi var, bu ümmetin fitnesi maldır. O mal Bedir'de bile oradaydı. Bedir'de de oradaydı. Çocukların da... Küçücük yaştan itibaren doktor olma arzuları, doktorluk mesleğinin herkesin sempatisini çeken bir meslek olması, yani insanlığa daha hizmet edelim, ben bir çocuğu iyileştiririm de o çocuk büyür de namaz kılar da sevabı bana yazılır diye mi düşünüyor doktorlar? Doktorluk Allah'ın en büyük sanatına en büyük hizmeti etmeyi, Gerektiren bir meslektir diye mi yoksa bankonut matbaasında çalışsan o kadar para bulamazsın bol param var hazır param var garanti param var diye mi doktorluk mesleği caziptir siyasete insanlar bir kasabanın belediye başkanlığına olmazsa belediye meclis üyeliğine olmazsa belediyeye uzaktan bağlantılı bir işe insanlar Allah'ın mülkünde. Camiler yapılır, medreseler yapılır, biz de oturur belediye olarak o medreselerin hizmetinde bulunuruz diye merak ettiklerinden mi insanlar belediyede aza olmak istiyorlar? Bunun için mi siyaset için canlar birbirine giriyor? Kim buna inanır? Fakir bir kızla evlenmek yerine kör de olsa, topal da olsa, 40 tane engeli de bulunsa zengin bir kız niye daha güzel olur zannediyoruz biz? Mal çünkü bu ümmetin fitnesidir. Çünkü Adem Aleyhisselam'dan beri insan oğlu maden kazıyor. İnsan oğlu servet biriktiriyor. İnsan oğlu Adem Aleyhisselam'dan beri yol yapıyor, bina yapıyor, sürekli mal biriktiriyor. Artık insan oğlu malı yönetmeyi bilimsel hale getirdi. Mesela sadece bizim ülkemizde dünyanın İlk onun da olan bir ülke olmadığı halde maliye bakanlığı var, hazine müsteşarlığı var, ekonomi bakanlığı var, sanayi bakanlığı var. Bir hükümet kurulurken %100 yüz parayı yönetmekle ilgili bakanlıklar hükümetin yarısı neredeyse. Öbür yarısı da parayı tüketme bakanlığı zaten. Hala anlamış değilim. Hazine ne demek? Maliye Bakanlığı ne demek? Ekonomi ne demek? Bu maaşları kim verir? Parayı kim takdir eder? Bu, Bunlar niye bu? Neden? Çünkü bu ümmet yani 571'den sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlığın başına geçtiği günden sonra insanlık paranın etrafında dönen bir sisteme dönüşecektir. Ümmeti Muhammed'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi lider gören, rehber gören katroları da mal etrafımızda dönsün. Biz malın etrafında dönmeyelim mücadelesi yapacaktır. Halbuki bütün insanlık 7 milyar da olsalar, bir paranın etrafında dönmek üzere yaşamak istiyorlar. Ümmeti Muhammed ise para sabit olsun cebimizde olsun, paramız bilinsin ama etrafında dönmeyelim mücadelesi yapacak. Bu paranın etrafında dönme mücadelesini, parayı etrafımızda döndürme mücadelesi bu ümmetin en riskli alanıdır. Yer yer, yer yer. Bu ümmetin bu alandaki mücahitlerinin de, dökülebileceği bir alan olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her ümmetin bir imtihanı var, bir fitnesi var. Benim ümmetimin imtihanı, fitnesi de budur. Buyurarak dikkatimizi çekmiştir. Bu dikkat çekmeye dikkat edenler imtihanı kazanıp giderler. Bu dikkat çekmeye dikkat etmeyenler de Malın etrafında dönerler Kabe'nin etrafında dönmesi gereken malın etrafında dönüp Rabbine gittiğinde her şeyi kaybetmiş olur. Bunun için çocuklarımıza abdest öğretir gibi tuvalette tahareti öğretir gibi suyu israf etmemeyi su ile taharet yapmayı öğretir gibi çocuklarımıza parayı kullanmayı mala hükmetmeyi Malın da Allahu Teala'nın imtihan noktalarından biri olduğunu ve meselenin sadece sana ait olmayan bir şeyi çal veya çalmadan ibaret olmadığını, helal de olsa alnının teriyle kazanıp cebine koyduğun bir para da olsa onu ona hükmetmenin, parayı kullanmanın, para uğruna tavır koymanın bu ümmete ait karakteristik özellikleri olduğunu çocuklara öğretmek gerekiyor. İnsanların testlerini sadece camilere namaza gidip gitmedikleri üzerinden yapamayız. Camiye namaza gidip gitmediği bu asırda ümmeti Muhammed'in en büyük risk alanı olan mal asrında camiye gitmek yeterli olmayabilir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok şey kaybolacak ümmetimden namaz en sona kalacak buyuruyor. Namaz halkası en son dağılacak buyuruyor. Bu yüzdendir ki şu mucize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu büyük mucizesi bile ona iman etmek için yeterlidir. Cebindeki faizli haram banka cüzdanlarıyla camiye giden insanları bunun için görüyoruz. Bunun için imam efendiler camilerde faizin haram olduğunu yüksek bir sesle söylemeye korkuyorlar. Bu sebeple biz ümmet olarak şu bankaların faizinin ekmek peynire döndüğü, oturacak evi bulunduğu halde sırf iki metre daha geniş bir evde oturacak veya şehrin dışındaydı da şehrin biraz daha içine gelecek diye kredi ile ev almayı kendisine uygun bulan Müslümanlık anlayışından görüyoruz ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz o adamları Cuma namazında en azından gördüğümüz halde biz bize ne demişti namaz en son dağılacak ondan önce haram mıdır, helal mıdır endişesi olmayan mal düşkünü Müslümanlar bulunacak. Namazla ölçemeyiz, namaz zaten kıyamete kadar kalacak Allah'ın izniyle. Namazda gitti mi her şey gitti de o zaman ümmet de bitti zaten. Ama faiz namazdan önce baş gösterdi. Ya yani namazsızlıktan önce faiz canavar başını gösterdi. Mal düşkünlüğü uğruna Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i çocuklarına vermekte veya vermemekte bir sakınca görmediler. Çünkü çocuğun geleceği deyince parasal açıdan geleceği hep kastedildi. Yoksa filan üniversitede teknik donanımı olur. Ümmeti Muhammed'te çok geriledi teknolojide. Benim çocuğum yetişsin de inşallah teknolojik sisteminde ümmetimi ayağa kaldırsın diye mi? Yoksa o meslekte para daha cazip durduğu için mi? Kendi kendini aldatan ümmete ağlamaya da gerek yoktur. Bu ümmetin fitnesinin bu ümmetin en kaypak zemininin mal olduğunu evlenirken görmek mümkün. İnsanların siyasetle ilgisinden görmek mümkün. Doğan çocuk neredeyse bebekken memur olmak için yaşıyorum diyecek kadar memurluğa tapınmış bir nesil, sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mucize bir sözünü ispat etmek için yaşıyor demektir. İnsanlar, Memurluk olsun, uğrunda canlar feda olsun. Niye diyorlar? Çünkü memurlukta çalışsan da çalışmasan da, hasta da olsan, sağlam da olsan, kör de olsan, şaşı da olsan, memurlukta maaş garanti. Yani mal garanti. Mal garanti olduktan sonra din sonunda bir yerden bulunur. Namazlar kaza edilir. Oruçların diyeti verilir. Hiçbir zarar. Hele devletin kasasında bir anahtarın olsun senin. Bir şifre versinler sana. O şifreyle sen devletten 5-10 kuruş her ay al. Yahu devlet maaş vermesin, memurumsun desin ama. Gene razı. Yeter gitti. Hani vatandaş olarak zaten sen bu devletin vatandaşıydın niye üzerine gidiyorsun bu kadar? Niye tapınıyorsun devlete? Meselen gerçekte maaş meselesi mi? Hayır. Allah'a olan itimadın yerini devletin sosyal güvencesi alınca bu sonuçlar ortaya çıktı. Bu gerçekleşecek. Bunu önlememiz asla mümkün değil çünkü benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem sözleri mucize olan boş konuşmayan Allah'ın konuşturduğu bir peygamberdir. Her ümmetin bir fitnesi var benim ümmetimin fitnesi maldır buyurduğu zaman biz bu sırrı anlamalıydık boş konuşmuyor. Biz Lut Aleyhisselam'ın kavmi adi millet bu kadar nasıl rezillikler yaptılar diye onlara takılırken onların filan başlık altında yaptıkları rezillikleri faiziyle, yolsuzluğuyla, hırsızlığıyla, kayırmacılığıyla aldığı resmi görevi suistimal etmesiyle Lut Aleyhisselam'ın kavminin açtığı açıyı başka bir açlık, açı da Başka bir isimle mal ismiyle açan bir ümmet olduğumuzu niye değerlendirmiyoruz? Lut aleyhisselamın kavmi bir başlık altında uçuruma yuvarlandılar. Bu ümmetin hangi başlık altında uçuruma yuvarlanacağını sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Maldır diyor. Dikkat edin diyor. Bunun için Müslümanlar kızlarının üniversitelerde heder olmasında sakınca görmüyorlarsa, iş ortamında heder olmasında sakınca görmüyorlarsa, hatta ve hatta insanlığın geleceği demek olan anneliği mal uğruna kurban edebiliyorlarsa, Müslümanlığıyla övünen etkili ve yetkili isimlerde daha fazla kadın istihdam edeceğiz diyorlar ya hani, daha fazla kadın istihdam ederken, daha fazla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizeliğini ispat ediyorlar. Bu ümmetin imtihanının mal olduğunu haber verirken sallallahu aleyhi ve sellem demek istiyordu ki, mesela bir gün Müslümanlar bile bir imza sahibi olduklarında anneliği öldürmeye razı olacaklar demek ki. Daha fazla istihdam için Daha fazla kadını annelikten uzak tutmak için Annelik ki insanlık demek Annelik ki yarını demek insanlığın Sadece ümmeti Muhammed'in değil Bütün insanlığın müminiyle kafiriyle Yarını demek olan Anneliği bile insanlık niye kurban edecek? Mal Mal Her şey sadece Lut Aleyhisselam'ın rezil, kavminin rezilliği değil bu ümmetinde kaypak zemini var. Sadece İsrail oullarının Yahov bize de bir put yapsana Musa. Bu bu ne güzel putu var bu milletin bize de bir put yap diyen basit anlayışları bu ümmetin kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla mala tapınmasına doğru koşması için gayret eden projeler geliştiren de Samiri'nin yaptığı put gibi put yapıp ümmeti Muhammed'in çocuklarının önüne koymuş olmuyorlar mı? İsrail oğullarını Allah o gün Samiri'nin putuna tapınıp tapınmamalarıyla imtihan etti. Bugün de sigorta sistemlerine Allah din ve Kur'an'ın feda edilip edilmeyeceğini görmek istemiyor mu Allah? Biz eski ümmetleri o ümmetlerin imtihanlarını tiyatro olarak mı dinliyoruz? Peki o kadar büyük imtihanlara haber verdikten sonra Kur'an-ı Kerim o ümmetler böyle sınandı diye haber verdikten sonra peygamberim niye benim ümmetimin imtihanı maldır diye bizi uyardı? O gülünç durumda gördüğünüz Samiri'nin putuna niye tapındı bu aklısızlar ya? Niye tapındı ya? Bir peygamber Rabbi ile buluşmaya çıkmış. Sana Allah'ın tevratını getirecek. Beni burada iki gün bekleyin demiş. O iki gün boş fırsat bulmuşsun. Çamurdan bir buzak yapılmışsın ona tapınıyorsun. Ve sen kısa bir zaman önce Firavun'un denizde nasıl boğulduğunu, Allah'ın seni nasıl kurtardığını gözleriyle görmüş, mucize görmüş bir nesilsin. Mucize görmüş bir nesilsin. Bu manzarayı Kur'an bize anlatıyor. Sonra Peygamberimiz ne diyor? Benim ümmetimin fitnesi Samiri'nin buzağı değil, maldır buyuruyor. Bundan bir ümmet olarak bizim demek ki Samiri'nin buzağına tapınan İsrailoğullarının mantıksızlığı, akılsızlığı, onca mucizeleri görmüş olmasına rağmen bu kadar basit bir şeyde Allah'ı ve peygamberini Musa Aleyhisselam'ı bırakıp giden bu akılsızların akılsızlığı bizim için bankaların önünde gerçekleşecek demek ki Samiri'nin buzağı vardı bizim de caminin karşısında faizci bankamız var ayaklarımın altına almamış mıydım bu faizi ben ey ümmetim dediği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne cevap vereceğiz Musa aleyhisselam geldi Harun aleyhisselamı sakallarından tuttu ben sizi şirk üzere mi bıraktım yahud dedi. Bir ay geçmedi ben gittiğimden sizi şirk üzere mi bıraktım? Bu nedir dedi. Harun Aleyhisselam da bir peygamber. Musa Aleyhisselam çahırdı. Ya bu kadar akılsızlık olur mu ya? Üzerinden bir gün geçmedi Allah Teala'nın bize gösterdiği kerametler, men indi, selva indi, bu başımıza bir sürü nimetler geldi. Elhamdülillah gökten pişmiş helva geldi bize ya mucize olarak. O Allah'ı bırakıp da bu buzağa nasıl tapındı? Buzak da canlı değil, çamurdan yapılmış üstelik. Hadi Hindistan'daki gibi canlı bir ineğe tapınsa sütüne tapındın diyeceğim. Çamurdan bir buzak yapmışsın, ona tapınıyorsun, ya ne akılsız milletsiniz dedi. Elindeki Tevrat parçalarını da yere fırlattı. Sinirlendi. Şimdi İstanbul'un fethini görmüş bir nesil olarak hilafeti kaldırmanın faturasını terörle, sıkıntılarla, bir sürü zulümlerle ödemiş bir nesil olarak biz şimdi faizi normalleştirir. Faizdi, yolsuzluktu, siyaseti, belediyeyi vesaireyi haram, direk veya dolaylı haram tüketmek için kullanan bir nesil olarak adeta mal buzağısını, tapındığımız bir nesne olarak karşımıza koyduğumuzda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya çok mu geçti bunun üzerinden, niye böyle yaptınız ey ümmetim, demeyecek mi Musa aleyhisselamın, Harun aleyhisselama dediği gibi. Mal, bu ümmetin tuzağıdır. Çünkü, hayrın da, şerrin de kaynağı maldır. Sıkıntı burada zaten. Alkol gibi, büyük oranda, büyük oranda, Kötülüğün kaynağı olsaydı bunu anlamak çok kolay olacaktı. Cami de malla yapılıyor. Cihat da malla yapılıyor. Aile hayatı da malla sürdürülebiliyor. Mal hayatın bütününün rengi neredeyse. Dolayısıyla malsız bir hayat tasavvur edilemez. Malsız bir hayat tasavvur edilemediği için yani hayır da, şer de, iyilik de, kötülük de Malla olduğu için tuzak bu zaten. Mal olduğu gibi tutanı cehenneme atan bir nesne olsa, hep şer olsaydı bu ümmet ona bulaşmazdı. Hiç kimse zaten böyle bir belaya tutmak istemez. Ama yolluluk da, yolsuzluk da malla yapılıyor. Siyasete aslında mal sevdasıyla girdiği halde, insanlık, İslamlık, medeniyet... Hizmet kelimeleriyle giriyorsun. Arada ufak sızıntılar olarak görüyorsun kıramaz kaçıklıklarını. Ufak ufak rüzgarlar, esintiler bunlar. Yoksa aslımız bizim dinimize hizmet, insanlığa hizmet diye avunuyorsun. Bu sebeple hayrı da şerri de barındırdığı için mal. Bundan hem tatlı hem Zehir yapılabildiği için imtihan zaten. Ümmet olarak bunu anlamak zorundayız. Esasen ashab kiram Allah onlardan razı olsun muaf değil derdi bundan. Yani onlar sahabi oldukları için mal sınavından uzak tutmadılar. Örneklerini hepimiz biliyoruz şimdi konuştuk. Bedir yahu bedir. Göklerin rahmet olarak yere indiği gündür bedir. Gözleriyle, gözleriyle meleklerin savaştığını gördüler. Öyle bir günde bile beş kuruş etmez bir şey için mal projesi devreye girdi. Ama bir farkla. Fettekullah ve aslihu zâte beynikum. Ayet gelip Allah'tan korkun, çabuk bu aranızdaki sorunu düzeltin ayeti gelince... Sanki yağmur yağdı, toprak yeşerdi, o çöl gitti gibi oldu. Ayet indikten iki dakika sonra hiçbir şey yokmuş gibi oldu. İnsanlıklarında o mal düşkünlüğü vardı, Müslümanlıkları tamir ediyordu onu. Şimdi ise haram parayı örtbas etmek için vakıflardan bir vakıfa, hatta şehrin büyük camisine bir miktar yolsuzluktan pay verip kendini affettirdiğini düşünen anlayışta sorun var. Benim çocuğum doktor filan meslekten olduktan sonra tövbe ederiz diye düşünen anlayışta sorun var. Doktor olması için, mühendis olması için ne olmamasını sağladın diye düşünmeyen anlayışta sorun var. Namazsız, niyazsız, Kur'ansız olmasında sakınca görmüyorsun. Neden? Paralı olacak çünkü. Diğer ümmetlerle ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıyla o ümmetler arasındaki farkı konuşuyoruz. Mal baştan aşağı bela değil. Yaratılışımızda var bizim. Cinsellik gibi bir şey bu. Cinsellik bir şehvet olarak Rabbimizin bedenimize koyduğu bir şeydir. Hiçbir kimse bir yere gidip bir doktora gidip cinsellik aşısı almıyor. Tam aksine cinselliği dizginlemek için bir çare aranıyor. Yaratılışımız da var. Züyyine yinelin hübbü şehevâti minen nisâi vel benîn vel kanâtiril mukantaratı min ezzâbi vel fitta Yani bir Karşı cins sevgisi, kadın sevmek, kadının erkek sevmesi, tonlarca altın arzusu. Her insanda Allah'tan gelme bu. Cinsellik Allah'tan geldi diye önüne geldiği gibi saldırabiliyor mu Müslüman? Hayır. Kurallara uyuyor. Cinselliğin helalleşmesini sağlıyorsun. Helalleşince cinsellik ibadete dönüşüyor bu sefer. Yani nikahla cinselleşirsen, Nikah seni temizliyor, ibadete sevk ediyor. Malı da nikahlı kullanmak gerekiyor. Malın da nikahı var, alın teri. Şeriatın kurallarına göre kullanmak. Bir mümin şunu yapabilir mi? Kıyamet günü dört şeyin sorgusu bitmeden ayağını kıpırdatamayacaksın diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlardan biri de malı nereden kazandın? Nere harcadığın sorusudur. Sadece kazanmak da yetmiyor. Bu sorgulamayı yüzde yüz bildiği halde, ayağını kıpırdatamayacağını bildiği halde, Müslüman hiçbir şey yokmuş gibi, serbest hayat yaşayabilir mi? Bunun için diyoruz ki, iman zayıfladıkça mal çoğalıyor. Mal çoğaldıkça iman zayıflıyor. Eski ümmetlerde bu normaldi. Zaten zavallıların bir deve yükü buğdayları vardı. Hesabı kolaydı. Mal dediğin günlük yiyecekle ölçülüyordu. İnsanlık yevmiye alıyordu. Şimdi aylık alıyor. Bir günlüktü insanlığın ihtiyacı. Dolayısıyla yevmiye alarak yaşıyordu işçiler. Şimdi aylık, aylık da değil aslında. Her aylığında emeklilikten sonrası için kıdem yatırımı da var. Bir aylık alıyor ki 70 yaşından sonraki harcamalarını da hesaplamışlar o aylıkta. Bu sakıncalı mı? Hayır. Böyle olacağını haber veriyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zaten. Benim ümmetimin fitnesi maldır diyor. Her şeyin malın etrafında dönecek. Ama hiçbir zaman ümmeti Muhammed imanından kırpıp maliyeye yatırım yapmayacaktı. Olmamalıydı bu. Böyle olamaz. Bunda sıkıntı var. Mal çoğaldıkça imanımız da baki kalmalıydı. Bizim mala feda edecek imanımız olmamalı. Eski ümmetlerin bir deve için, bir buzağı için bir nesli helak etmeleri, savaşmaları bizde olmamalıydı. Biz karşı cinsi nikahla kendimize helal ettiğimiz gibi, nikahı kullanım ruhsatı olarak bulundurduğumuz gibi malı da nikahlamalıydık. Nikahlı mal kullanmalıydık biz. Arabamızdan, evimizden, cüzdanımızdaki paradan, banka hesabımızdan, faizsiz bankadaki hesaptan söz ediyorum. Hesabımızdan, devletle ilişkilerimizden, kamu malından, amen malından kullanışımıza kadar her şeyimizi, meslek seçimimizi herhangi bir şekilde şeriatımızın o alanın nikahı olarak önümüze koyduğu prosedürün dışına taşımamalıydık. Biz ümmeti Muhammediz. Rabbimiz bizi malla imtihan edecek. Niye? Çünkü malın bilim dalı olduğu bir zamana bize Allah gönderdi. Görünen o ki bundan sonraki sistemi, bundan sonrasını e, kesinlikle daha fazla mala mahkum olarak yaşayacak insanlık. Mal daha da bilimleşecek. Şimdi mesela insanlık para yönetimi diye bir bilim oluşturuyor. Mesela filan profesör para yönetiminde. Belki de para da sınıflara ayrılacak. Döviz yönetimi diye bir bakanlık kurulacak. Sıradan para yönetimi diye bakanlık kurulacak. Maaş bakanlığı diye bir bakanlık kurulacak. Gitgide büyüyor bu. Ümmetimizin Allah'a hamdolsun, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatının bütün bu ayrıntılara yetecek, kuşatacak kapasitesi vardır. Ortada parayı yönetememe, malı idare edememe gibi bir sorun varsa bu, bu ümmetin adamlarının sonudur. Şeriatının sorunu değildir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini parayı yönetecek, malı yönetecek kapasite üzerinden hazırladı. Vedâ hutbesinde binlerce nasihat etmesi mümkünken faize değindi sadece. Onu ayaklarımın altına alıyorum dedi. Önemliydi bu çünkü. Çünkü ümmetinin en büyük fitnesinin mal fitnesi olduğunu haber vermişti. Biz malı canımız görebilirdik. Hiçbir sakıncası yok. Gerçekten mal canın yongasıymış diyorlar yalanla. Mal canın ta kendisi. Ne yongası Yonga demek koparıp koparıp parçasını atıyor. Yani ağacın kabuğunu çıkarıyorlar yongası oluyor. Öyle değil canım. Çünkü hiç kimse beş lirayı mı verirsin öldürelim mi seni deyince alın beş lirayı beni bırakın demiyor. Ölüyor beş lirasını vermiyor. Demek ki mal canın ta kendisi. Ama yani malımızı canımız gibi sevmemizin hiçbir sakıncası yok. Sakınca nerede? Canı Allah verdi. Allah yolunda kullanıyoruz dediğimiz gibi Mal da Allah'ındır, Allah'la kullanılmalıdır diyemiyoruz. Canı da Allah veriyor. Kimse kendini yaratmadı. Canlar da Allah'ın, mal da Allah'ın. Allah'ın malını kiracı olarak kullanıyoruz. Ben İstanbul'da dairem var. Ya bu senin nereden oluyor? Mezarına getirip koyacaklar mı? Al dairen de senin olsun beraber gömerim seni diyorlar mı? Dairenin maketini yapıp da mezara bile getirmiyorlar. Masraf, boşuna masraf çünkü. Mezara götüremeyeceğin bir şey senin nasıl oluyor? O da Allah'ın, fabrikan da Allah'ın, paran da Allah'ın ve Allah bunu sana yasaklamıyor. Nasıl can verdi? Canı istediğin gibi yaşıyorsun, haramda değil ama, helalde yaşıyorsun. Ağacın altına oturuyorsun, arkadaşlarınla çay içiyorsun, İsmarla bana tatlı diyorsun sana tatlı ismarlıyor sen ona pilav ismarlıyorsun tereyağı yiyorsun bal yiyorsun yasaklıyor mu Allah bunu yok yüzüyorsun yasaklıyor mu yok canın senin kullan diyor ama sahibi benim ha, haberin olsun mal da Allah'ın koca can Allah'ın olur da beş kuruş etmez mal nasıl benim olur Müslüman canını kıyıp intihar edebiliyor mu niye hayır edemezsin niye edemezsin yahu canı Allah verdi Allah'tan başkası can alamaz alırsan cehennemi ebedi boylarsın diyorsun canı Allah verdi Allah alır olduğu gibi mal da Allah'ın Allah kimseye fakir olun demiyor bu ümmetin her biri Karun'dan daha zengin olsa hiçbir sakıncası yoktur ama tapınmadığın malın senin olsun Allah'ın emanetçisi olduğunu bil istediğin kadar malın olsun Dairelerin olsun. Şehirlerin olsun hatta. Şehirler senin olsun. Sana şehirler kurban olsun. Sen Allah'a secde eden bir insan olarak kurban olsun sana bütün dünya. Ya. Senin bir ne Amerika'yı feda ederiz biz. Helal hoş olsun sana Amerika. Sen bir kere secde et yeter ki. Ama şükrünü yaptığın malın olsun. Şükret. Şükret. Bu şükür de oyalanma şükrü değil. Şükürler olsun ya Rabbi. Nefes alamayacak kadar yedikten sonra yemek duası yapma komikliğine girme. O gıdaları secdeye dönüştür. O gıdaları oruca dönüştür. O gıdaları cihada dönüştür. O gıdaları Allah'a davete dönüştür. O gıdaları o yediğin yumurtaları o Yarı pişmiş yumurtaları bütün bütün yerken Sesin güzelleşsin Otur Mülk suresi oku Rahman suresi oku Şu horoz gibi çıkan sesin senin Kur'an'ın sesinin yükselmesi Senin elinle Bütün bunlar Gıdalarının Aldığın nimetlerinin karşılığı olsun Şükrünü yaptığın malı Kullan Depe depe kullan Turşusunu yap o malın Şükrünü yap ama Nedir şükrü? Sahibini bilmek bir. Bir kere sahibini bileceksin bunu. Sahibi sen değilsin. Allah bunun sahibi. İki, akıllı ol. Unutma, bir trilyon mu bir nefes mi dendiğinde ne cevap vereceksin? Bir nefes. Demek ki sıhhat maldan değerliymiş. Malı yanlış yere koyma o zaman. sıhhat maldan değerlidir bunu itiraf ediyorsun niye? 10 dakika erken öleceksin ya da bütün servetini vereceksine ne diyor bütün insanlık 10 dakika fazla yaşayayım her şey sizin olsun diyor demek ki maldan kıymetli şeyler var canım uğrunda sıhhatini feda ettiğin mal nankörlük ettiğin maldır uğrunda aileni sarstığın mal nankörlük ettiğin maldır Uğrunda mümin kardeşlerinle aranın açıldığı mal nankörlük ettiğin maldır. Yemekten sonra elhamdülillah deyip yemek duası yapmak şükür olarak asla yetmez. Ümmetini yok kabul ettiğin mal, zehir zıkkım olmuş bir maldır sana. Ümmetine rağmen, ümmetinin karşı cephesine geçerek, ümmetinin düşmanlarını zengin ederek, ümmetinin iffetine dokunulmasına göz yumarak, Ümmetinin ulemasının prestijinin sarsılmasına sebep olarak kazandığın mal senin için zehirdir. O malın hiçbir kıymeti yoktur. Sen orijinal bir yer değerlendirmesi bile beceremiyorsun ki. Sen ümmetini pazarladığın şeyle kazandığın, mukaddesatını pazarladığın şeyle kazandığın, ailenin sarsılmasına göz yumarak kazandığın veya veya öbür müminin kızlarının iffetinin zedelenmesine sebep olarak kazandığın mal, yuttuğun zehirdir, yuttuğun ateştir, bunu sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermişti. Bereketi olmayan malı ne yapacaksın? Sadece vergisini ödeyeceksin, dinine hizmette kullanmadığın, senin Müslümanlığını güçlendirmeyen bir mal neyine yarayacak senin? Dünyada neyine yarayacak ki ahirette neyine yarasın? Ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem helal kazanır bir ümmettir. Yüz suyu dökmeden kazanır büyümettir. ümmettir. Malın kazandığı gibi kazanıldığı gibi şükrünün yapılması gerektiğini düşünen buna iman eden bir ümmettir. Ve malında devletin fukaranın, ailesinin hakkı bulunmayan bir maldır. Kimsenin ne gözü, ne eli, ne şifresi o malda yoktur. Kamunun da yoktur, bireylerin de yoktur. Hatta kendi çocuklarının bile o malda hakkını bırakmaz. Nasıl? Çocuğun tedavisiyle sırf pahalı diye meşgul olmayıp, Çocuğun sakat kalmasına sebep oldun ama sen o gün iş yerinde para kazanıyordun. Onun üzerine koyduğun servetin şu anda dünya dolusu olmuş. Sakat çocuğun yüzünden kazandığın o parada çocuğun hakkı var. Şimdi bütün malını versen çocuk düzelmiyor zaten. Örnek olarak sadece. Eşinin mehrini çalarak kullandığın mal, senin için başkalarının hakkı bulunmuş bir maldır. Ne devletin, ne kamunun herhangi bir bölümünün, ne ailenin, ne işçinin, ne fakirin kimsenin hakkı yok. Bu mal senin. Ananın sütü gibi sana helaldir. Doğrulukla ve emanetle kazandığın mal Allah'ın sana nimetidir. Bütün nimetler gibi o sana helaldir. Ama kazanç sisteminde sıkıntı, harcama sisteminde sıkıntı, şükürde sorun, yüz suyu akıtılmış Almanya'da, Hollanda'da, İsviçre'de, dinine söğen kafirin önünde, yere yatarak, eğilerek, izzetini, insanlığını, müminliğini zedeleyerek para kazanmışsın. O senin dinine sövmüş, insanına sövmüş, o topraklara fetih için giden ecdadına sövmüş sana 20 mark vermiş günde. Sen de buna razı olmuşsun. O maldan ne hayır göreceksin? Ümmeti Muhammed'in, yüz suyu döktüğü yer ümmeti Muhammed'in peygamberinin şanı ve azametine leke getirecek bir yerde kazandığı mal o ortamda kazanılan mal mal değildir ki o ateştir o zillettir yoksa ümmeti Muhammed asla ve kata asla ve kata fakirliğe mahkum değildir sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz özellikle ve altını çizerek Kalın harflerle bize demiştir ki sizin için fakirlikten korkmuyorum. Zengin olup sınırları aşmanızdan korkuyorum buyurmuştur. Fakirlik yer yer ümmet yaşamıştır. Ama bu ümmetin imtihanı fakirlik imtihanı değil, mal imtihanıdır, zenginlik imtihanıdır. Bundan yüz sene önce insanlar çocuklarını yedirecek ve bir dilim ekmek bulamıyorlardı. Ama bu 30-40 senelik bir afetti. İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra insanlık her yerde olduğu gibi doydu. Bu topraklarda da doyuldu. O zamanki dindarlık şimdikinden daha güçlüydü. Çünkü fakirlik din götürmedi ama zenginlik dinin içine sululuk olarak girdi. Bu ümmetin büyük imtihanı, bu, olduğu için büyük imtihanı bulunduğu çağların şartlarına göre olan mal imtihanıdır artık mal büyük bir put dünyanın ortak putu madenleriyle sistemleriyle yönetimleriyle kitlesel iletişimiyle her şeyiyle vatanların satıldığı insanların vatandaşlık sadakatlerinin beş kuruş etmez şekilde satıldığı bir dünyada yaşıyoruz biz. Hoca efendiler, bu ümmetin çocukları için okunacak ders kitabı yazanlar, kürsülerine, kürsülere çıkıp camilerde vaaz eden hoca efendiler, bu ümmetin yönetiminden mesul olanlar, bu ümmete irşat vazifesini şurada burada tekkede veya şurada burada yapanlar, hepimiz, hepimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eski ümmetlere ait bir sürü olayları Samiri'nin buzağına tapınan Beni İsrail'i anlattıktan sonra noktalı virgül koyup adeta her ümmetin bir fitnesi bir imtihanı vardı. Benim ümmetimin fitnesi de maldır buyuruşundaki hikmeti yakalamış kitaplar yazmalıdırlar. Konuşmalar yapmalıdırlar. irşatlar yapmalıdırlar. Yoksa cebinde haram kartlar bulunan bir Müslümana kelime-i tevhid çektirmek ne onu kurtarır kıyamet günü ne de şeyhini kurtarır. Faizin camiye girdiği bir dünyada belki de abdestten önce bile faize tövbe gerekiyor. Çünkü faize iman açısından tövbe gerektiren bir noktadan sonra taharetinde kıymeti yok namaz da namaz değil zaten bu ümmet elbette Nemrut'un İbrahim Aleyhisselam'a ateşe atışını o dönemin büyük bir imtihanı olarak anlayacak Lut Aleyhisselam'ın kavminin girdiği rezilliği o dönemin büyük bir sorunu olarak anlayacak Musa Aleyhisselam'ın ve Harun Aleyhisselam'ın kavminin buzaya tapınmasını bu ne macera ne rezillik diye anlayacak Davut Aleyhisselam'ın kavminin, Süleyman Aleyhisselam'ın döneminin, ne sorunlar ihtiva ettiğini anlayacak, sonra duracak hoca efendi, diyecek ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana buyurdu ki, benim ümmetimin imtihanı maldır. Bizde de zina sorunu var. Eski ümmetlerde var, bizde de var. Ama mal uğruna yapılacak bizdeki. Bizde de, Lut aleyhisselamın kavminin sorunu var. Ama para kazanmak isteyen medyecinin şişirme hainliği yüzünden olacak bu. Her ümmette bir yere dayanacak. Onlardan Nemrut Mel'un'un siyasi ihtirasına dayanıyordu. Musa aleyhisselamın kavminin dankalaklığına dayanıyordu. Bizde paraya dayanacak. Para muslukları, para kasaları, ve kazanç sistemleri iyice tahlil edilmeden parayla ilişkimiz namazla ilişkimiz gibi parayla bağlantılarımız haç bağlantılarımız gibi tahlil edilip bu asrın getirdiği teknolojisiyle medyasıyla, siyasi idrakiyle algı operasyonlarıyla bu asrın getirdiği sıkıntıları da düşünüp ihtiva edip bir para politikası, hükümetler belirlediği gibi, Müslüman ve para, Müslüman ve kazanç, Müslüman ve tüketim, Müslüman ve ekonomi, ta çocukluktan itibaren, abdest gibi, taharet gibi, namaz gibi, oruç gibi, hac gibi, Kur'an okumak gibi, anlaşılmadığı sürece, Anlatılmadığı sürece bu ümmeti Muhammed'in bir eğitim meselesi haline getirilmediği sürece sadece zenginler zekat veriyor. Ramazan-ı Şerif'te sadakaya fitre veriliyor. Zengin olan hacca gidiyor diye zenginliği sadece zenginliği parayla ekonomiyle ilgili konu olarak gördüğümüz zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tablosundaki sahnede yerimiz yok demektir. O bizi bu zaman için hazırladı. Bu zamanın eğitimini bize verdi. Biz beş asır öncesinin zamanına göre yaşarsak bu ümmet olma düzeyini düşürdük demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifini ziyaret etmeden bir hacı efendi dönüp gelse bir de dese ki bize hiç vakit bulamadım ya kabride ziyaret etmedim. Medine'ye gitmedim dese casus muydu? Bu adam niye Medine'ye gitmedi diye merak ederiz. Niye? Yahu hacca gider insanda. Burnunun dibine kadar gittiği Medine'nin mübarek mescidini ziyaret etmez mi? Buna bir anlam veremeyiz. Gavur demesek bile ya bu ne tip bir mahluktur diye merak ederiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim ümmetin mal imtihanından geçecek. Yani dünyanın malını Allah'a secde ettirecek. Çünkü keşfedilecek kıta, fethedilecek kıta, Okyanus yok artık. Tarık bin Ziyad'ın geçeceği okyanus yok. Çünkü para her yeri eşit yaptı. Afrika'nın en dibinden kuzey kutbuna İskoçya'ya kadar her yer aynı oldu bu dünyada. Her yere tıkla ulaşılıyor artık. Böyle bir dünyada ümmetinin düzeyinin de mala hükmeden, hükmettiği malla dünyada Allah'a kulluğu sağlayan, ve cihadı yapan bir ümmet olması gerektiğini sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz asırlar önce ders olarak verdi. Ama Medine'ye gitmeyeni ayıplıyorken biz hacca gittin Medine'ye gitmedin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu mesajını anlamayan hoca efendiyi niye ayıplamayalım? Sen hangi asırdasın? Hangi ümmet projesindesin? Sen bana İsrail oğullarının, Samiri'nin putuna tapınmasını niye hikaye olarak otuz defa anlatıyorsun? Bugünün Samiri'sini, buzaklarını, şu bankaları önüme bir koysana göreyim. Bugünün bankalarını, cebinde Samiri dolu senin. Çıkarsana şu cebindeki Samiri'leri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de veda haccına gitti. Döndüğünde bizi banka kartlarıyla buldu. Musa aleyhisselam da tur Sina'ya gitti. Döndüğünde ümmetini Samiri'nin putu önünde buldu gibi sahneye dikkat etmek zorundayız. Bizim ümmetimiz kainat ümmetidir. Kıyamete kadar bakidir. Bu kıyamete kadar paranın gücü arttıkça ümmetimizin yatırımı, ümmetimizin paraya karşı kaçmadan, kullanarak, yönlendirerek, kenara çekilerek değil, Fakirlik psikolojisiyle, kompleksiyle değil, ümmet kalitesinde paraya hükmeden bir ümmet olma mücadelesi yapmak zorundayız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.